Kibir ee, Kardeşlerin kardeşler üzerindeki haklarından bir tanesi de Müslümanın diğer Müslüman kardeşlerine karşı mütevazi olmasıdır Müslümanın diğer kardeşlerine karşı mütevazi olması Ona fayda sağlayacağı kapılardan bir tanesidir Çünkü birbirlerine karşı mütevazi olan insanlar Birbirlerini severler birbirlerine dertlerini daha rahat bir şekilde açabilirler. Birbirlerinin sıkıntılarını gidermede daha rahat birbirlerine davranabilirler. Bu sebepten ötürü tevazu, insanın Müslüman kardeşine fayda sağlayacağı kapılardan bir tanesidir. Yani kendini kardeşinden daha küçük e, görmesi, onu kendine her konumda takdim etmesi. Kibir ise insanın kardeşlerini küçümsemesi veya ha kardeşlerinden ha şeriattan gelen hakka karşı kişinin büyüklenmesidir. Böyle olan yerlerde ise bu, Müslümanlara zarar verme kapılarından bir kapıdır. Neden? Çünkü büyüklenen insanlar başkalarının sıkıntılarını gideremezler. Büyüklenen insanlar, insanların dertleriyle ilgilenmezler. Büyüklenen insanlar, insanların dertlerini önemsemezler. Bundan dolayı da bu nedir? Müslümanlarda olması gereken birliği, dirliği, dayanışmayı zedeleyen unsurlardandır. Demek ki asıl olan nedir? Aslında belki temel olan şey tevazunun anlatılmasıdır. Öyle değil mi? Eğer olması gereken belki de tevazunun anlatılmasıdır. Niye? Çünkü tevazu, Müslümanın Müslümana fayda sağladığı kapılardan bir tanesidir. Onun zıddı olan, tevazunun karşıtı olan kibir ise, Müslümanın Müslümana zarar verdiği, Müslümanın Müslümanı zedelediği veya İslam toplumunu zedelediği unsurlardan bir tanesidir. Peki kibir nedir? Yani kibir demiş olduğumuz şey nedir? Kibir normalde logatta büyüklenmek demektir. Öyle değil mi? Keburadan geliyor aslen. O da kebura kelimesinden geliyor. Büyüklenmek demektir. Şeriatın ona yüklemiş olduğu manada ise farklı tariflere gitmeye hiç lüzum yoktur. Öyle değil mi? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam onu tarif etmiştir. Onun tarifinin üzerine söz söylemek de doğru olmaz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir mecliste diyor ki kim kalbinde bir zerre miktarı kibir cennete girmez. Kim kalbinde bir zerre miktarı Kalbinde miskal zerre miskal kadar kibir olan bir insan cennete girmeyecektir diyor. Abdullah bin Mesud hadisi rivayetten Abdullah bin Mesud diyor ki oradan bir adam dedi ki ey Allah'ın Resulü inner racule yuhibbu an yekuna thobuhu hasanan ve na'luhu hasanatan. Bir adam elbisesinin güzel olmasını sever. Ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir midir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam da ona cevap verdi ki: "İnna Allah'a cemilun yuhibbul cemale." Allah güzeldir, güzel olanı sever. Güzellik Allah'ın sıfatlarındandır ve Allah güzel olanı da sever. El kibru batrul hakki ve nasi. Kibir, hak'a karşı büyüklenmek ve insanları küçük görmektir dedi. Tamam? Yani orada Peygamber Aleyhissalatu vesselam kibri e, kibrin insanı cennete götürmeyeceğini söyleyince sahabe de güzel giyinmeyi e, güzel olmayı sevmeyi kibrin kapsamında düşünüyor. Kibrin tanımını bilmediği için acaba bu da kibir olabilir mi diye düşünüyor. Bunu peygamberimize arz ettiği zaman peygamberimiz de bunun kibir olmadığını bilakis bunun güzel bir şey olduğunu yani bu sahabenin sormuş olduğu sorunun güzel bir şey olduğunu söylüyor ve akabine kibri bize tanımlıyor. El kibru batarul haqqi ve gamtun nasi Şimdi burada bizim aklımıza hemen şu sorunun gelmesi lazım. Yani mesela birçok e, İslam'ın hoş görmediği, kerih gördüğü birçok amel var. İster kalp amellerinden olsun, ister organların amellerinden olsun, şeriatın hoş karşılamadığı birçok amel var. Ama kibrin hepsinin e, yani kibrin hepsinin yanında yeri çok çok farklı. Allah Azze ve Celle'nin Rasûlü'nün kibre atfetmiş olduğu mana, kibre ceza olarak seçmiş oldukları e, cezalar mesela baktığımız zaman görüyoruz ki kibir diğer bütün haramlardan çok daha farklı. Diğer kalp afetleri olan mesela riyadır, kalp afetlerinden olan işte e, suizandır, mesela e, kindir, mesela hasettir, hepsi bir yana. Ama kibrin yeri özellikle riyadan sonra, yani Riya çünkü kibirden daha ağır bir şey, riyadan sonra kibrin yeri hepsinden nedir? Kibrin yeri bu saydığımız kalp afetlerinden çok daha büyüktür. Sebep çünkü kibir Allah'ın özelliklerindendir ve sadece Allah'ta güzeldir. Kibir sadece Allah'ın özelliklerindendir ve sadece de Allah azze ve celle de güzeldir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle kendini vasfederken ne diyor? El-Mu'minul, Müheyminul, Azizul, Cebbarul, Mutekebbir. O Allah mutekebbir olandır. Yani kibir sahibi olandır, büyüklenendir diyor Allah azze ve celle. Kibir niye Allah'ta güzeldir? Çünkü ancak kibirlenmeye, tekebbür etmeye hak sahibi olan, büyüklenmeye hak sahibi olan bütün eksikliklerden münezzeh olandır. Kendisinde eksiklik olan, kendisinde ayıp olan hiçbir insanın veya hiçbir varlığın büyüklenme gibi bir hakkı yoktur. Sadece bütün kainatta Allah azze ve celle bütün eksikliklerden münezzeh olduğu için, sübhan olduğundan dolayı nakıstan, kötülükten, eksiklikten, ayıptan, tenzih edildiğinden dolayı Sadece kibir ve tekebbür, Allah Azze ve Celle de güzeldir. Onun dışındaki hiçbir şey de güzel değildir. Ha, insana gelince, insanı tekebbür etmesinden Allah Azze ve Celle nefret ediyor. İnsanın tekebbür etmesinden Allah Azze ve Celle nefret ediyor. Ve nefret ettiği için de, tekebbür ehlini en ağır cezalarla cezalandırıyor. Sebep, çünkü insan ne kadar yücelirse yücelsin, mertebesi ne kadar yükselirse yükselsin, onun üstünde Allah var. Öyle mi? Hiç kimse Allah Azze ve Celle'nin seviyesine gelemez, doğru mudur? Hatta kıyas bile yapılamaz, kıyası bile kendi zatında küfür olan bir şeydir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle insanoğlunun tekebbür etmesini şey yapamıyor. İnsanoğlunun büyüklenmesini iki yani kibrin iki tarafında, ha, hakka karşı büyüklenmek, hak kullara karşı büyüklenmek ikisini de Allah Azze ve Celle hoş karşılanmıyor. Tamam, mı? niye? Çünkü kul demek, abd demektir, abd demek zelil olan demektir. Yani kulluğun esası, Allah'a kulluk etmenin esası nedir? Zillettir, öyle değil mi? Allah'a karşı zelil olmak, Allah'a karşı boyun eğmek, Allah'ın emirlerine karşı boyun eğmek, öyle mi? E böyle hali bu olan, yani ancak bu kendisinde olduğu zaman Allah'a kulluk edebilecek olan bir insanın tekebbür etmesi düşünülebilir mi? Düşünülemez, olmaması e, gerekir. Ondan dolayı mesela Allah azze ve celle tarih boyunca kibirlenen insanlara hep onlara insanlıklarını hatırlatmış kibirlenen insanlara insanlıklarını hatırlatmış. Öyle değil mi? Mesela Allah azze ve celle ne demiş? E fele ya'zurul insanu mimma khuliq khuliqa mimma Yani insan neden yaratıldığına bakmaz mı? Hani neye karşı kibirleniyor? Neye karşı büyükleniyor? Mesela Mekke'li müşrikler için söylüyor Allah azze ve celle bunu. Neden yaratıldığınıza bir bakın diyor. İnsan oğlu yaratılmıştır diyor Allah azze ve celle. Öylem yara insan an khalaknahu min nutfatin fe iza huwa hasimun mubin insan görmez mi ki biz onu bir nutfeden yaratmışızdır. Biz onu bir meniden yaratmışızdır diyor Allah Teala. Kutilal insan u ma akfaruh insan ne kadar insan. Yani ne kadar da kâfirdir, ne kadar da nankördür, ne kadar da nimete karşı büyüklenendir. Akabinde ne diyor Allahu Teala? Kutilal insan u ma akfaruh min ayi şeyin khalaqa. Yani Allahu Teala onu neden yaratmıştır? Hani kendisini, yaratılışını neden düşünüyor? Nütfeden, ondan sonra kandan yani bütün oluşum evresi insanın gördüğü zaman midesini bulandıran şeylerdir. Öyle değil mi? Allah azze ve celle insana bunu hatırlatıyor. Krallardan böyle meliklerden bir tanesi çarşıda yürürken, pazarda çarşıda etrafında avanesi ondan sonra böyle çok güzel giyinmiş. Bir tane salih olanlardan birine denk gelmiş. Tabi herkes krala iltifat ediyor, bu hiç iltifat etmemiş krala üstü başı e, eski kral demiş ki sen beni tanımadın mı? Bakmış seni tanımadım demiş. Nasıl yani demişim? Sen beni tanımıyor musun? Ha şimdi seni tanıdım demiş. iyi tanıdım seni demiş. Kimin ben demiş? Evveluke nutfetun mazira ve ahiruke cifetun qazira ve ente tahmilu fima beyne zalika fi wasadik demiş. Senin başın dağınık olan, fasit olan bir menidir. Senin sonun kokuşmuş olacak olan birleştir o ikisinin arasında da karnında pislik taşıyorsun demiş. Yani büyük abdestini kendi karnında taşıyarak geziyorsun. Seni tanıdım demiş, sen bu ee, diye. Yani onun o tekebbürünün e, haklı olan bir tekebbür olmadığını veyahut da içinde olduğu hal, başı, sonu ve ortasını ele aldığımızda böyle bir hakka sahip olmadığını ona anlatmak için güzel de bir şey e, söylemiş. Ondan dolayı bu insanoğlunun zaten ileride de gelecek. Yani bunun ilacı nedir? Bunun en güzel ilaçlarından bir tanesi Kur'an-ı Kerim'i de zikrettiği gibi insanın kendi aslını hatırlamasıdır. Ne olduğunu hatırlamasıdır. Kendi de evrelerini yani nerelerden geldim ben buraya diye hatırlamasıdır. Öyleyse diyeceğiz ki Celle'nin kibirden bu kadar nefret etmesinin sebebi nedir? Kibri bu kadar kerih görmesinin sebebi. Bir, çünkü kibir Allah'ın vasıflarındandır ve sadece Allah'ta güzeldir. Sebebi ise büyüklenecek olan insanın hiçbir eksiğinin olmaması gerekir. Öyle değil mi? Bütün eksikliklerden münezzeh olması gerekir. Bu vasıfta sadece Allah Azze ve Celle de var. Yani Allah büyüklendiğinde haklıdır, hak sahibidir. Çünkü herkesin üzerinde nimet sahibidir, öyle değil mi? Var mı bu kainatta e, olup da Allah Azze ve Celle'nin üzerinde nimeti olmayan, Allah Azze ve Celle'nin tevfiki üzerinde hiçbir şey kimse yok. Öyleyse Allah herkese ve her şeye karşı büyüklenme hakkına sahiptir. Ama hiçbir insanın böyle bir hakkı yoktur. Ondan dolayı da Allah Azze ve Celle nefret eder. İki, kibir kulluğun esasıyla aykırılır birbirine. Yani Allah Azze ve Celle biz kul olalım diye yaratmıştır. Kulluk neyi gerektirir? Kulluk boyun büküklüğünü, kulluk kalp kırıklığını, kulluk insanın kendini muhtaç ihtiyaç sahibi hissetmesini, kulluk insanın boyun eğmesini gerektirir. İkibir bu saydıklarımızla hangisiyle e, örtüşüyor? Hiçbiriyle örtüşmüyor. Öyle değil mi? Ondan dolayı kibir, Allah Teala insan olmasını istediği kulluk ki bizim için en şerefli mertebe kulluktur. Öyle değil mi? Kulluğun esaslarıyla birbirine tamamen hazırdır. Ee, şimdi kibir nedir dedi? Kibir iki kısımdır o zaman. Değil mi? Kibir Peygamber Aleyhissalatu Vesselamı da söylediği gibi "Batarul batrul hakki ve nasi". Kibir insan hakka karşı büyüklenmektir ve insanları ise küçük görmektir. Hakka karşı büyüklenmek nedir? Hakka karşı büyüklenmek, burada zaten kitapta okumuş olduğumuz, Hakka karşı şımarmak, hakkı reddetmek, kabul etmemek, bir takım yollarla olur demiş. Baştan itibaren haktan yüz çevirmek, hakkı dinlememek veya hak sahibinin hüccetini ortaya koymasına engel olmak. Yahut hakkı iptal etmek için hak sahibine karşı batılla mücadele etmek, sözlerini alay ve eğlenceye almak bu kibir yollarından bazılardır. Demek ki asıl olan bizim için nedir? Asıl olan Hakk'a karşı büyüklenmek insanın kalbindeki kibrin bir göstergesidir. Hakk'a karşı büyüklenmek insanın kalbindeki kibrin göstergesidir. Çünkü ileride zikredeceğiz inşallah kibir iki türlüdür. Bir zahiri kibir vardır, bir de batını kibir vardır. Kalpte olan kibrin, yani batında olan kibrin mutlaka bir yansımasının olması lazım. Yani zahire, organlara, amele, cevariha e, yansıması lazım. Bu da neyledir? Bu da işte bunlardan bir tanesi de budur. İnsan eğer hakka karşı büyükleniyorsa, bu demektir ki o insanın kalbinde kibir vardır. Mesela dikkat edin, Allah Azze ve Celle bütün kafirleri kibir ile vasfetmiştir. Öyle değil mi? Bütün, ta bak şeytandan başlamak, Hazreti Adem'den başlamak, Allah Azze ve Celle ne diyor? Eba ve stekbera ve kâne minel kafirin. Şeytan büyüklendi ve kibirlendi diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin emrine karşı kibir gösterdi diyor Allah Azze ve Celle. Mesela Hazreti Nuh'un kavmine bakın. Hazreti Allah azze ve celle ne diyor? Ve inni kullama da'utuhum li tagfira lahum, cehalu asabihum fi azanihim ve stağşav siyabuhum ve asrru ve istakbaru Yani ben onları her çağırdığım zaman sen onları affedesin diye, onları tevhide her davet ettiğimde parmaklarını kulaklarına kapadılar. Elbiseleriyle başlarını örttüler. Yani hani dinlememeyi ifade etmek için ısrar ettiler ve eser ru küfürlerinde ve stekber ustikvara ve bir büyüklenme ile büyüklendiler diyor Allah azze ve celle Ad kavmi için de aynısını söylüyor öyle mi? Fama adun, fاستكبروا في الأرض بغير الحق adhawmine gelince onlar yeryüzünde haksız bir şekilde büyüklendiler diyor Allah azze ve celle Allah azze ve celle, firavun için de aynısını söylüyor ve stekber hu ve جنوده بغير الحق o ve askerleri yeryüzünde haksız olarak büyüklendiler diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle aynısını Mekkeli müşrikler için de söylüyor. Onlara her La ilahe illallah dediği, dendiği zaman ve قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا Onlara La ilahe illallah denildiği zaman büyüklenirler, kibirlenirler. Yani bunu şey yapamazlar, kaldıramazlar vesaire. Öyleyse bütün kafirleri küfre iten ortak noktalardan bir tanesi nedir? Kibirli olmalardır. Yani hakka karşı büyüklenmelerdir. Tamam o zaman şimdi bu e, Hakk'a karşı büyüklenmek iki türlü olur. Yani bir kâfirin hakkı karşı Büyüklenmesi vardır. Bir de Müslümanın hakkı karşı büyüklenmesi vardır. Bir, kafirin hakkı Karşı büyüklenmesi vardır. Bir de Müslümanın hakkı karşı büyüklenmesi vardır. Kafirin hakkı karşı Büyüklenmesini anlarsın. Öyle değil mi? kafirin, hakkı karşı Büyüklenmesini anlarsın. Normaldir, iman etmediğinden dolayı Bütün kalbin afetlerinin Kendinde bulunması normaldir. Nasıl olur bu hakka karşı büyüklenmesi? Ya reddeder ve reddin yollarını kullanır. İkinci aşaması ise reddetmekle beraber ona karşı bir güç kullanır. Öyle değil mi? Bunun da şekilleri vardır. Kimi zaman reddederken onu susturmaya çalışır. Kimi zaman güç kullanır hapseder, kimi zaman sürgün eder, kimi zaman vesaire. Ta Hz. Adem'den günümüze kadar bu değişmez. Yani kafir her zaman hakka hakkı karşı kibirlidir, büyüklenir ve hakka karşı mücadele eder. Mücadele ederken de önce onu dinlemez büyüklenir. Sonra da ona susturabilmek için ona karşı birtakım yöntemlerden işte alaydır, istihzadır vesaire vesaire. Müslümanın hakka karşı büyüklenmesi ise nasihati kabullenmemesidir. Müslümanın hakka karşı büyüklenmesi ise nasihati kabullenmemesidir. Bu da kalbinde kişinin kibir olduğunu gösterir. Mesela e, burada en sonda bir cümle gelecek, orayı okuyunca yine söyleyeceğiz. Şeyh güzel bir şey söyleyecek. Diyecek ki, büyüklük taslamak cemaati ve işbirliği halinde çalışmayı bozar. Yani kibir ile cemaatsel çalışma, kibir ile beraber e, toplu çalışmanın bir arada bulunması ne değildir? Mümkün olan bir şey değildir. Niye? İşte sebeplerinden bir tanesi de budur. Mesela düşünün, şöyle bir gözünüzde canlandırın. Bazı insan tipleri vardır. Örneğin size dendiği zaman işte veyahut da kendiniz o insan tipine nasihat etme gereği duyduğunuz zaman e, onu yani nasihat etmemek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Hani bazı tipler vardır. E, misal size birileri ona nasihat edin dediğinde veyahut da siz kendiniz ona nasihat etme ihtiyacı duyduğunuz zaman ona nasihat etmemek için elinizden gelen her şeyi yaparsınız. Sebep? Çünkü kabul etmeyeceğini bilirsiniz. Öyle mi? Yani sizin söyleyeceğinizin onda para etmeyeceğini sizin söyleyeceğinizi karşı tarafın kabul etmeyeceğini çok iyi bilirsiniz. Bundan dolayı da nasihat etmekten kaçınırsınız. Bak işte şeyhin söylediği mesela yollardan bir tanesi de budur. Çünkü cemaat nedir? Beraber çalışmanın temel ilkelerinden biri nasihatleşmektir. Birbirinin elinden tutmaktır. Birbirinin hatasını düzeltmektir bir insan, böyle bir çalışmanın içerisinde olamaz. Çünkü nasihati ne yapamaz? Çünkü nasihati kabul edemez. Bu insanlar genelde iki türlüdür. Ya Müslüman'ın hak'a karşı büyüklenmesi, nasihata emri bil maruf'a karşı büyüklenmesi iki türlüdür. Ya bazılarının yaptığı gibi kesinlikle kabul etmez. Yani hani senin ona yapacağın uyarı veyahut da senin ona söyleyeceğin o noktayı kesinlikle ve kesinlikle kabul etmez. Bu yaygın olandır. Bir de bundan daha tehlikeli olanı vardır. Yani şeytanın kibri hile yoluyla insana yaptırdığı nokta, en tehlikeli olan kısmı kişinin bahane ehlinden olması vardır. Yani sürekli sürekli bir şekilde uyarıldığı yanlışlara karşı veyahut da nasihati hak ettiği durumlara karşı mutlaka bir bahanesinin olmasıdır. Yani ne yaparsanız yapın siz mutlaka bir bahanesi vardır. Hayır öyle değildir, şöyle şöyle olduğundan böyledir. Hayır böyle değildir, böyle böyle olduğundan. E, böyledir diye. Bu da maalesef kibrin e, Müslümanların arasında yani hakka karşı büyüklenme konusundaki mümin ve Müslüman olan insanlardaki açığa çıktığı haldir. Tabi nerede olursa olsun bu çirkindir. Öyle mi? Birincisi açıktır. Kişinin kendini düzeltmesi mümkündür. Çünkü e, birincisi e, belki anlatıldığı zaman yani nasihati kabul etmek nasihate karşı yumuşak olmak mütevazi olmak Müslümanın özelliklerindendir. Nasihate karşı sürekli büyüklenen bir insan ee, belki bir gün bunu anlar ve düzelir. Ama ikincisi çok zordur. Yani ikincisi olan zaten e, ikincisi demiştik bahanecilik kimin özelliklerindendir? Münafıkların özelliklerindendir öyle değil mi? Yani Kuran-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle Allah Celle'nin münafıkları anlatışına münafıklığın en büyük özelliği bahaneci olmalarıdır. Her şeye bir bahaneleri vardır. Yani siz onlara ne zaman bir hayırdan yapmaları gereken bir güzellikten ne zaman uzak dururlarsa dursunlar, bu onlara hatırlatıldığı zaman mutlaka bir bahaneleri vardır. Öyle değil mi? Mesela biz Kur'an'da bunu nerede görüyoruz? Biz Kur'an'da bunu genelde Peygamberimizin şer'i siyasetinde münafıkların yeri. Yani Peygamberimiz bir şeyler yapmak istediğinde, harekete geçmek istediğinde, İslam için hizmet etmek istediğinde hep geri kalmışlar ama hiçbir zaman biz Muhammedle beraber iş yapmayız dememişler. Her zaman geri kalmalarının bahanesi vardır değil mi? Ya evleri avrettir. Ya işte beyaz kadınlara düşkündürler. Savaşa çıkarlarsa zina yapma tehlikeleri vardır. Ya işte mallarını, hepsini infak ederlerse geride mal verecek, geride barındıracak yani ailelerine bakabilecekleri bir durumları söz konusu değildir. Ya işte efendim güçleri yetmez. Yani biz imkanımız çok zayıfız, mustazafız. Bizim gücümüz yetmez ya budur. Ama mutlaka bir şeyleri vardır, bir bahaneleri vardır. Hakka karşı büyüklerin yani nasihata ve emri bilme arufa karşı büyüklerine Müslüman da böyledir. Ya bunu tamamen reddeder, yani kimse bana nasihat edemez e, mantığındadır. Bu tip insanlar var e, maalesef. Veya o da e, nasihata açıktır, ama mutlaka bir şey vardır, e, mutlaka bir bahanesi vardır. Bu da iki türlüdür. Yani bahanecilik de iki türlüdür. Ya bahanesini sürekli zikreder, ya bahanesini sürekli zikreder, sürekli söyler o da bahanesini zikretmez. O nasihate karşı bahane ile büyüklenmez, hile ile büyüklenmez. Ama içerisinde ona karşı bir sıkıntı duyar. Yani kalbi kendisine yapılan emri bil marufa, kalbi kendisine yapılan nasihate karşı bir sıkıntı vardır sürekli kalbinde. Bunu atamaz kalbinden. İşte bu da zamanla karşıdakine ya kine dönüşür mesela. Ya zamanla karşıdakine karşı bir işte onun ayıplarını ve kusurlarını araştırmaya dönüşür. Ama en tehlikeli olanı bu ikinci kısımdır. Yani bahanecilik ile Hakk'a karşı büyüklenmek, bu kibrin göstergesidir. Sebep, diyeceksiniz peki buradaki bağ, bağı nasıl kuracağız? Çünkü bir insan kınanmaktan hoşlanmaz. bir insan kendisini kemal gözüyle görür. Biraz sonra gelecek zaten okuyacağız. İnsanı tekebbüre iten ana etken nedir? İnsanın kendini kamil görmesidir. Kendini kamil, başkalarını da eksik e, görmesidir. Bu duygu insanda oturduğu zaman, bu şekilde olan bir insan Kınanmaktan hoşlanmaz. Kendisine uyarı yapılmasından hoşlanmaz. Neden? Adam kendini kamil, kamil görüyorken seni ona yapacağın uyarı nedir? Onun bir eksikliğini, bir ayıplığını zikretmektir. Öyle mi? İşte ya dediğimiz gibi buna karşı nasihati kesinlikle kabul etmez. Veyahut nasihati kabul eder. Ama mutlaka buna karşı bir bahanesi vardır. E, Medine'deki münafıklarda olduğu gibi. Veyahut da bundan daha kötüsü. Yani en tehlikeli olanı, bahanesi vardır ama bahanesini dillendirmez. Yani mesela diyelim ki siz ona nasihatte bulunursunuz, emri bil maruf yaparsınız. O bunu kabul etmez. Yani kesinlikle kendi iç dünyasında yapılan nasihatin haklılığını kesinlikle kabul etmez. Sebep? Çünkü kendini kamil görüyor adam. Kendini kamil gördüğünden dolayı da o eksikliği kendisine kondurmaz hiçbir şekilde. Ama bunu dillendirmez. Belki karşısındakinden çekinir, belki bunu dillendirmeyi o kadar kibirlidir dillendirmeye bile gerek duymaz. Yani hani o kadar önemsemez mesela veya başka bir sebep. Allahu alem bunu dillendirmez. Ama bu zamanla o ona nasihatte bulunan emri bil ma'ruf yapan insana karşı neye sebebiyet verir? Kine, kusurlarını araştırmaya, suizanına mesela bunlara yönelik bir şey oluşturur, kalbinde oluşturur. Müslüman ise kimdir dedik? Müslüman ise nefsi zelli olandır. Nefsi mütevazı olandır. Öyle değil mi? Kendini sürekli ne görendir? Kendini eksik görendir. Kendini eksik gördüğünden dolayı da nasihata açıktır. Nasihata karşı bahaneci değildir. Hatta mesela ahlak alimleri en güzel Müslümanı vasfederken demişler ki uyarı nasihat konusunda, emre bil maruf konusunda en güzel Müslüman kimdir? Kendisine uyarıda bulunulduğu zaman velev kendisinde o eksiklik olmasa bile o eksikliği üzerine alandır demişler. Tamam? Velev ki kendisinde eksiklik olmasa bile o eksikliği üzerine alandır. Kendisinde eksiklik olmasa bile o eksikliği üzerine alandır. Bu şekilde olursa eğer e, Müslüman kendini düzeltir. Mesela diyelim ki şimdi siz bir konu hakkında bir arkadaşınız size nasihatte bulundu. Düşündünüz gerçekten bir şeyi yanlış anlamış, bir şeyi yanlış anlamış. Size o yanlış anladığından dolayı arkadaşınız bir nasihatte bulunuyor. Tamam Şimdi burada iki, iki şey vardır. İki tane yol vardır. Şu hakkınızdır yani yanlış anlaşılmıyor. Arkadaş o senin anladığın mesele öyle değil. O mesele böyledir böyledir. Bu senin hakkındır. Öyle değil mi? Yani yanlış anlaşılmışsın. Yanlış anlaşılmaya cevap veriyorsun. Ama senin nefsini terbiye ettiğinden en güzel göstergesi nedir? Mesela bu yüce bir mertebedir yani. Sen onu bile kabul etmendir. Sanki onu yapmış gibi o eksikliği yerine getirmiş gibi ne içinden ne dışından sıkıntı duymadan O'nu bu sende hiç kibir olmadığını gösterir. Onu kabul etmendir. Niye kabul edeceksin ki onu? Çünkü nefis hiçbir zaman yüceltilmeyi hak etmez değil mi? Mesela i̇bn Kayyım özellikle e, kulluğu, insanı kulluğa götüren etkenleri sayarken iki tane etken sayıyor. Bunlardan bir tanesi nedir? استِزْغَارُ nefsi. Nefsi küçük görmektir her zaman nefsi küçük görmektir. Yani yahu sen bunu yapmamışsan da mutlaka bunun bir benzerini yapmışsındır demektir. Yani sen şu anda bu arkadaşımın yaptığı nasihate aynısını belki o yanlışı yapmamışsan da mutlaka ya benzerini ya da onun aynısını başka bir şekilde yapmışsındır. Dinle, küçül, alçal ve ondan şeyini al. Ondan kendine gerekli olan payı al. Bak bunu yapmak ise bir, insanın kalbinde kibir olmadığını gösterir. İki, insanın nefsinin ne kadar yani Allah'ın küçültmemizi istediği kadar küçültüğümüzün göstergesidir, anlaşıldı? Ondan dolayı nedir? Ondan dolayı diyeceğiz ki o zaman sonuç olarak da Müslümanın Hakk'a karşı büyüklenmesi nedir kastımız? Emri bil marufa ve nasihata karşı büyüklenmesidir, öyle mi? Yoksa zaten kafirin Hakk'a büyüklenmesi ile Müslümanın Hakk'a büyüklenmesi aynı şey değildir. Kafirin Hakk'a büyüklenmesi, hakkı reddetmesidir. Bir adam eğer hakkı reddediyorsa Müslüman olamaz zaten değil mi? Şimdi bir ayet söylendiği zaman adam ben bu ayet kelimeyi kabul etmiyorum e, dediği zaman var mı? Bu Müslümanlık olur mu mesela? Olmaz. Onun için Müslümanın hakka büyüklenmesiyle kafirin hakka büyüklenmesi aynı şey değildir. Kafirin hakka büyüklenmesi onu reddetmesidir. Müslümanın hakka büyüklenmesi ise hakkı kabul edip o eksikliği kendinde görmemesidir. Yani kendisine yapılan nasihati Kendisine yapılan emri i bil marufu reddetmezdir. Bu da iki türlüdür, ya kibri hem zahiri hem de batini olan insandır, ee, tabirca ise kibir abidesidir. Ne yapar? Tutar, e, emr-i bil marufun önünü kökten kapatır. Yani kendisine emri i bil maruf yapılmasını dahi kabul edemez. Veyahut da ikincisi ondan daha tehlikeli olanıdır. Kişi emri i bil marufu kabul eder ama her zaman e, bir bahanesi vardır. Yani kendi nefsine pay çıkarmaz. Mutlaka suç o bahanedir. Yani öne sürmüş olduğu o bahanedir mesela. Bundan daha da kötüsü, insanın dış dünyasında bahanelerini zikretmeyip iç dünyasında bahaneler oluşturması, asla eksikliği kendi nefsine kondurmaması, asla yanlışlığı kendi nefsine kondurmaması ama emri bir mağrufa karşı kafa sallamasıdır. Bu da ne yapar? Bu da Müslümanlara karşı, içinde olduğu topluluğa veya kendisini uyaranlara karşı kalbinde kine, suizanla, hasede vesaire sebebiyet verir. Anlaşıldı mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mıdır? Anlaşılmayan bir şey? Yok. He. Hakk'a karşı büyüklenen insanların ise yani hakk'a karşı bir kibri olan insanların ceza Allahu Teala'nın onlara verdiği ceza da ne cinsindendir? Onların amellerinin cinsindendir. El cezau min cinsil amel. Herkesin göreceği karşılık yaptığı amelin cinsindendir. Öyle mi? Allah Teala ayet-i kerimede ne diyor? Se asrifu اَنْ اَيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ hak Ben yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden çevireceğim diyor Allah Azze ve Celle. Ne demek ayetlerimden çevireceğim? Ayetlerimden. Yani ondan istifade edemeyecekler. Onu anlamayacaklar. Ona boyun eğmeyecekler mesela. Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle diyor. كَذَلِكَ يَتْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى kalbi كُلِّ mutekebbir, cebbar. Aynı şekilde Allah her mütekebbir ve cebbar olanın kalbini mühürleyecektir diyor Allah Teala. Aynı bunun gibi Allahu Teala her mütekebbir olanın, her cebbar olanın, büyüklenenin Allahu Teala kalbini mühürleyecektir diyor. Bakın dikkat ederseniz mütekebbir olan insan ister Müslüman ister kafir. Hakk'a karşı büyükleniyor ya. Allahu Teala ona ahirete vereceği ceza değil daha dünyadayken O'na vereceği ceza nedir? Hak'tan istifade edememesidir. Hak'tan istifade edemiyor oluşulur. Mesela kafire o kadar ayetler okunur. Allah'ın sarih delilleri zikredilir. Getirmiş olduğu bütün şüpheler Kur'an tarafından çürütülür. Ama ona rağmen لهم kulubun la يفقهون بها Kalpleri vardır onunla anlamazlar. Öyle mi? Gözleri vardır onunla görmezler diyor. Allah Azze ve Celle kulakları vardır. Onunla işitmezse onlar hayvan gibidirler. Hatta hayvandan da daha aşağı kalırlar. Öyle mi? Sebep? Çünkü Allah Azze ve Celle onları çevirmiştir. Yani Allah Azze ve Celle onların haktan istifade etmelerinin önüne bir engel koymuştur. Diyeceksiniz ki niye? Allah kimseyi durduk yere kafir yapar mı? Yapmaz. Öyle mi? Allah Azze ve Celle kimseyi durduk yere kafir yapar mı? Yapmaz. Mutlaka onun hak ettiği bir neden vardır. İmanı hak ettiği halde, dini hak ettiği halde Allah Azze ve Celle hiç kimseyi kâfir yapmaz. Demek ki o adamın küfrü hak ettiği nokta var. O da nedir? Hakka bir sebep de hakka karşı, büyük, hakka karşı büyüklenmesidir. Müslümanlardan mütekebbir olanların da bu ayetlerden nasibi vardır. Yani Müslüman olup da hakkı reddetmeyen ama emri bil ma'rufa ve nasihate karşı kapalı olan veya bahaneci olan mesela veya iç dünyasında nefsine eksiklik konduramayan insanların da bu ayet kelimelerden aynı oranda nasibi vardır. Nasıl nasibi vardır? Bunların nasibi de hiçbir mev'izeden istifade etmezler. Hakka karşı büyüklendikleri için hiçbir mev'izeden istifade etmezler. Hiçbir uyarıdın onların kalbinde bırakmış olduğu bir tesir yoktur. Mesela bir mecliste oturulur, bir konuşma yapılır, bir hutbe irad edilir. Mesela bir nasihatte bulunulur, oradaki insanlar hepsi belki perişan olur. Herkesin belki kalbi titrer, gözünden yaşlar boşalır. Yani haktan istifade ettiklerinin göstergesi olaraktan. Ama o mütekebbir olan tek kelime üzerine alınmaz. O alınmaz neyle? Allah azze ve celle onun tek bir kelime üzerine almasına engeldir. Yani mesela örnek veriyorum adam dünyaya batmıştır. Dünyaya batmıştır. Dünya onun belki tağutu olmuştur. Dünya onu Allah'tan sarf eden afetlerin en başında gelmiştir. Konu dünya ve dünyanın lezzetleridir. Konu anlatılırken adam aklında bin tane kompas kurar. Yani ee bak. İnsanlar gerçekten böyle. Bu insanların halini olacak falan. Yani kendi üzerine kesinlikle alınmaz bunu. Alınmaz değil. Allah Azze ve Celle üzerine alınıp ondan istifade etmesine Allah Azze ve Celle engel teşkil eder. Niye? El cesaum incil amel. Çünkü normal zamanlarında kendisi hakka karşı büyüklük gösterdiği için Allah Azze ve Celle de onun haktan istifade etmesinin önüne bir engel koyar. Mesela yani ben de karşılaşmışım maalesef. Allah Azze ve Celle bizi bunlardan korusun. Çünkü bunlar kimde olup kimde olmayacağı belli olmayan şeyler. Bunlar gizli hastalıklar olduğu için kapalı problemler olduğundan dolayı her birimizde olabilecek olan şeyler. Allah azze ve celle bizi korusun. Mesela adama nasihat ediyorsun. Yani bizzat adamda olan bir şeyi söylüyorsun ama ey falan sen yapıyorsun demiyorsun. Yani işte bak böyle bir problem var. Verdiğin örnekler hepsi mesela onun hayatından örneğin. Yarım saat kırk beş dakika konuşuyorsun. Hiç konuyla alakası olmuyor. yani konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan ikinci bir şahıs bakıyorsun orada renkten renge giriyor. Perişan oluyor. Sanki o anlattıkların hepsini o yapıyormuş gibi. Ee, misal bu iyi bir Müslüman. Yani nasihatten etki Allah azze ve celle onun nasihatten etkilenmesine e, müsaade ediyor. Yani kalbinde yer etmesini Allah azze ve celle istiyor. Ama öbür vatandaş yani kendisini uyardığım vatandaş konuşma bittikten sonra rahat bir şekilde şunu söyleyebiliyor ki "Hay ya gerçekten insanların hali ne olacak hocam?" İşte bu insanlar gerçekten böyle ben de bazen bakıyorum işte kardeşlere çok kötü üzülüyorum ee, falan. Yani orada sen anlıyorsun ki e, burada konu nasihat edenle veya nasihatin içeriğiyle alakalı değil yani. Hani bak hiç alakası olmayan adam orada per -per perişan oluyor. Yani üzerine alınıyor ve onu hayatında olmadığını sen adın gibi biliyorsun. Kendisi bizzat yapan örnekleri canlı canlı isim dışında bizzat ona mesela diyelim ki bir gün önce yaptığı bir olayı anlatıyorsun adama. Ama Allah azze ve celle onun anlamasını istemiyor yani. O nasihatten istifade etmesini istemiyor ve bu tip insanlara gerçekten ben kendi nazarımla baktım. Hepsi nasihata karşı kapalı olan insanlar. Hakka karşı büyüklenen insanlar veya uyarıldığı zaman şekli şemali değişen insanlar. Verdiği tepkiler çok çok farklılaşan insanlar. Yani tabii ki insan uyarıldığında mutlaka bir tepki verir ama bu tepki ya üzüntü, pişmanlık, tövbe ve istiğfar tepkisidir. Yani niye ben bunu yaptım veyahut da niye ben böyle yaptım tepkisidir. Kendi kendine kızmadır Veya da ikinci bir tepki şekli vardır. Ya niye bana yani kabullenmeme, büyüklenme işte reddetme mesela sinirlenme, kızma vesaire bir de bu vardır. Ondan dolayı bunlar hepsi yani her birimizde başta ben kendim için söylüyorum. Her birimizde olabilecek olan hatta olması da muhtemel olan şeylerdir. Niye? Çünkü konunun girişindeki cümleyi unutmayın. Kibrin ana etki teması nedir? Kibrin ana ana etkeni insanlarla beraber oturup kalkmadır. Yani kesretül muhalata dediğimiz fudulat babından olan, fazlalıklar babından olan çokça insanlarla beraber oturmak, çokça insanlarla beraber kalkmakla oluşan bir duygudur. E bu da hayatında bu olmayan hiç kimseye yoktur. Yani hepimiz insanlarla oturuyoruz. Hepimiz insanlarla Beraber vakit geçiriyoruz. Ondan dolayı e, hepimizde maalesef olma şeyi büyüktür. Allah Azze ve Celle bizi korusun. İkincisi ise insanları horlamaktır. Yani batarul hakî ve gamtul nasi. İkincisi ise insanları horlamaktır. İnsanları küçük görmektir. Bu da hakeza birincisiyle aynı baftandır aslında. Yani yine buna da iten etken nedir? Buna iten sebep insanın, kişinin kendini sürekli bir şekilde eksikliklerden münezzeh görmesidir. Yani kendinde hiçbir eksikliği, kendinde hiçbir problemi kendisine yakıştırmamasıdır. Böyle olduğu için yani kendi kendisine bu gözle bakan bir insan doğal olarak dışarıya ne gözle bakacaktır? Sürekli dışarıdaki insanların eksiklerini görecektir. Aslında bu yani bu konuyla alakalı değil. Biraz daha nefis ve nefsin ayıplarıyla alakalı bir konudur. Ama fayda tamamlansın babından söyleyeyim. Zaten e, asıl mesele de budur. Yani aslında insan başkalarına sürekli eksiktir gözüyle bakmakla kendisinin eksiklerini kapatır. Yani Süleyhani Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ya insanların hepsi helak olmuştur diyen onların en helak olanıdır diye. Yani bir insan eğer bütün insanlığın helak olduğunu düşünüyorsa Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor o onların en helak olmuş olanıdır. Sebep? Çünkü aslında o onların helakta olduğunu görmekle kendisinin ayıplarını ve eksiklerini örtüyor. Yani mesela şimdi dün de Allahu alem bu konuya e, değindik. Dedi ki mesela malayani işlerle uğraşmak. Kendisini kendisinin ayıplarını, eksiklerini, problemlerini veya bulunduğu çevrenin eksiklerini ve ayıplarını gidermekle meşgul olan bir insanın başkalarıyla uğraşmaya vakti kalır mı? Mümkün müdür? Şimdi mesela biz diyelim ki medrese talebeleri olarak ben de dahil hepimiz burada otursak Der, yaptığımız derslerde bütün eksiklikleri kendi üzerimize alınsak, bütün ayıpları kendi üzerimize alınsak, bütün problemler bizdeymiş gibi düşünsek. Haksız bu haksız bir düşünce mi olur? Olmaz. Haksız bir düşünce olur mu? Olmaz. Çünkü zaten olması gereken de bu. Allah azze ve celle'nin istediği de bu. E biz bununla meşgul olsak yani önce bunun teorik boyutunu öğrensek. Yanlış nedir? Yanlışın bizdeki tezahürleri nasıl olur? Mesela bizde ve kardeşlerimizdeki tezahürleri nasıl olur? Bunları öğrensek daha sonra da bunları ıslah etmek için çaba sarf etsek. Bunların düzelmesi için ortaya bir çaba. işte, birbirimize nasihat etsek, birbirimize bu konularla alakalı yardımcı olmaya çalışsak yani kendimiz dışındaki herhangi bir insana göz ucuyla bile bakmaya vaktimiz kalır mı? Kalmaz. Ne kadar çok dışarıdaki insanlarla ilgileniyorsak o kadar çok bu konuyu ihmal ediyoruz anlamına gelir. Yani başkalarının üzerinde kendini ilgilendirmeyen, kendini ilgilendiren kapsamına girmeyen İnsanların üzerinde ne kadar çok kafa yoruyorsak bu bizim o kadar kendimizi ihmal ettiğimizi gösterir. Ne kadar çok insanlarla ilgilenmiyor kendi ayıplarımızı ve kendi kusurlarımızı düzeltmenin peşine düşüyorsak o zaman bu bizim kendimizi kendimizle uğraştığımızı ve başkalarını ihmal ettiğimizin göstergesidir. Ki güzel olan da budur. Kibir de budur. Yani insanın başkalarını küçük görmesinin ana nedeni aslında kendisini büyük görmesidir. Bu farklı şekillerde olabilir. Mesela en, bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi nedir? İlmin afetlerinden mesela demiştik ya daha önce, her güzel amelin bir takım afetleri vardır. Öyle değil mi? Her güzel amelin birtakım afetleri vardır. Bu afetler iki kısımdır. Bir umumi afetler vardır. Yani her türlü güzel amelin başına gelebilecek olan, nedir mesela umumi afet? Riyadır değil mi? Her türlü güzel amelin afetidir. Bir de her amelin kendine ait olan bir şeyi vardır. Ee, özel bir afeti vardır. Mesela ilmin özel afeti nedir? Kibirdir. Öyle değil mi? Çünkü ilim, ilim demek nedir? İnsanın asl olan insanlarda asl olan nedir? Cehalettir. İlim demek insanın insanlarda asl olanı kendinden kaldırması demektir. Yani bunun manası otomatikmen insanın diğer insanlardan farklı olması demektir. Ve bu farklılık da üste doğru bir farklılıktır. Yani bütün insanların yanında ilim güzel bir şeydir cehalette kötü bir şeydir. Bu fıtrı bir şeydir. Değil mi? İlimdeki farklılık seni insanlardan üste doğru götüren bir farklılıktır. İşte burada bunun en büyük afeti nedir? Tekebbürdür. Yani çünkü o ilim seni insanları hor görmeye, insanları cahil görmeye, insanları küçük görmeye mesela itiyorsa eğer bu nedir? Bu tekebürdür. Bu da insanı helak edecek olan şeylerdendir. Çünkü kıyamet gününde hani kimisi sorgulanacak, kimisi hesap falan mütekebbir olanlarla riyakar olanların böyle bir durumu yok zaten. Yani hiçbir şey olmadan direkt ateşe gönderilecekler. Öyle mi? Yani daha henüz ortada hiçbir şey yokken Allah Azze ve önce bir nida edecek. اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ اَيْنَ cebbarun. Nerede o cabbarlar, nerede o mütekebbirler, nerede o meliklik taslayanlar? Hepsi önce bir çıksın ortaya ee, diyecek. Yani hiç şeye müsaade etmeyecek. Hani sonrasına dahi müsaade etmeyecek. Ondan dolayı mesela ilmin, yani bizim en büyük sıkıntımız budur. İlimle iştigal ettiğimiz için, ilim talebesi olduğumuz için insanlar da hele özellikle Türkiye gibi e, bir ortamda, yani genel olarak insanların ilme aç olduğu, ilme susuz olduğu, ilimden uzak olduğu ortamlarda çok basit bir ilim talebesi bile çok büyük bir alimmiş gibi değer görebiliyor mesela Türkiye'de, öyle mi? Bu, bizlerin ilimden çok iyi anladığımızdan, çok iyi ilim talebesi olduğumuzdan dolayı değil, öyle mi? Daha önce de size söyledim, daha henüz hepimiz tuley bile İlmiz, yani daha hele talip bile olamamışız, onun bile isim hepimiz, öyle mi? Daha hele talip-ül ilim olacağız, daha ondan sonra alim olacağız falan, yani daha uzun bir yol var e, önümüzde. E, lakin bu görülen değerin sebebi nedir? Ortamın cehaletidir, yani insanlar ilimden uzak olduğu için, İlim insanların arasında yaygın olmadığı için insan işte insan burada Allahla bağı ne kadar kuvvetli olursa Allah'a karşı ne kadar kendini küçük hissederse nefsini sürekli ayıplarsa insanlarla kendini aynı şeyde görürse o kadar o kibirden uzak kalır ilmin afeti olan kibirden uzak kalır ama bir de tam tersini yani insan ilmin bir farklılık olduğunu ilmin insana daha da yüceltmesi gerektiğini mesela insan buna şey yaparsa buna inanırsa o zaman bu şeydir e, o zaman da bu afet İnsanda bir gün ve gün daha çok belirir. Özellikle mesela bu tip ortamlar, toplu yaşam ortamları bunun için bulunmaz fırsattır. Yani toplu ve insanlarla yaşama yaşanılan ortamlar bulunmaz fırsatlardır. Mesela ilim talebesi için. Niye? Takip dengelemesi açısından. Nefis kibri seviyor, büyüklenmeyi seviyor. Öyle mi? Hiç siz nefsinizin alçalmaktan hoşlandığını gördünüz mü? Ama büyüklenmekten, övülmekten, yücelmekten her nefis hoşlanır. Öyle mi? İlmin kendine ait bir kibri var, ortam da bunu tetikliyor. Öyleyse ilim talebesinin elinden gelen çok çok daha fazlasını ortaya koyması lazım ki dengelesin. O da nasıl olur? Mesela kardeşlerine hizmet ederek, öyle değil mi? Kendini onların en küçüğü görerek mesela. Onların bütün işlerini canı gönülden yaparak örneğin. Yani bir hizmetçi gibi, bir ilim talebesinden ziyade bir hizmetçi gibi kardeşlerinin problemlerine eğilirse insan bu hastalığı iyice kendinden şey yapabilir. Yani zaten etkenler var. Hastalığın oluşması için bütün etkenler yerinde. Bu afetin meydana gelmesi için bütün etkenler mevcut. İnsan ne yapacak? Elinden gelenin fazlasını ortaya koyacak ki olsun. Mesela cemaatler bunun için bulunmaz nimetlerdir. Cemaatler bunun için bulunmaz nimetlerdir. Niye? Çünkü cemaatte herkes kendisine verilen işi yapar. Toplu çalışmalarda, kolektif işlerde herkes kendine verilen işi yapar. Müslüman ne yapacak? Kendisine verilen işi en güzel şekilde yapacak. Ve her zaman yaptığını eksik görecek. Kardeşlerine hizmet etmek için elinden gelen her şeyi ortaya koyacak. Sebep, ta ki kibir insanda ne olmasın? Kibir insanda oluşmasın. İnsanlardan uzakta olan, insanlarla iç içe olmayan mesela, insanlara hep üstten bakan insanlarda ise kibirin oluşması ve büyümesi çok çok daha şeydir. Çok çok daha e, mümkündür. Ondan dolayı İnsanları hor görmek, insanları küçük görmek de kibrin sınıflarındandır. Ha bu nasıl olur? Biz ilmi örnek verdik. Irkıyla insanları küçük görebiliriz mesela. Diliyle insanları küçük görebiliriz mesela. Bunlar hep bizde kibir olduğunu göstergestir. Öyleyse mesela insanlarla dalga geçmek, insanlarla alay etmek yani o birinci konuda anlattığımız meseleler, kalpte hep kibir olduğunun göstergesidir. İnsanları küçümsemek mesela, kalpte kibir olduğunun göstergesidir hâkeza bu değişebilir vatanıyla ırkıyla toprağıyla diliyle cehaletiyle fakirliğiyle mesela bir insanı küçük görmek senden altta görmek bunlar hepsi kibrin alametleridir bunların cezası da bunların cezası da aynı birinci sınıfın gibi el ceza u min cinsil ameldir yani insanları hor görenlerin cezası da hem dünyada hem de ahirette yaptıkları amelin tam karşılığıdır Allah ze ve celle de onları küçültecektir Mesela İmam Tirmizi de İmam Tirmizi diyor ki يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ وَالْجَبَّرُونَ يَوْمَ kes كَسُوَرِ الظُرِّ Bu küçük küçük zerreler var ya böyle parça parça, küçük küçük tuş gibi yani bunlara da zur deniyor çünkü. Böyle küçük gibi nokta nokta şeklinde diriltilecekler. Yani mütekebbirler ve cabbarlar kıyamet gününden nokta nokta diriltilecekler. Niye böyle olacak? Çünkü insanlar onlara da ezecek diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yani dünyadayken insanları küçük gören insanlar kıyamet gününde e, insanların ayaklarının altında dirilecekler. Yani cüceler gibi insanlar onlara ayaklarıyla basacaklar. Sebebi de el cezau min cinsil amel. Çünkü dünyadayken insanları küçük görüyorlardı. Ahirete geldikleri zaman da Allah azze ve celle onları insanların yanında küçültü ve insanlar onlara ayaklarıyla basmaya başladılar. Tamam? Zaten bu konularla ilgili hiçbir hadis olmasa konunun girişinde yani başlığımızı teşkil eden hadis eder. Bizim için de mülayat kulul cennete men fi kalbi misqalu zerratin min kibr. <gülüyor> Kalbinde misqal-i zerre kadar kibir olan kişi cennete giremeyecektir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Anlaşıldı. O zaman kibir nedir? Kibir iki türlüdür. Ya hakkı karşı büyüklükle olur veyahut da insanları hor görmek veyahut da insanları küçük görmek ile olur. Özellikle Salih amellerin de en büyük afetlerinden bir tanesi, özel afetlerinden bir tanesi de kibirdir. Mesela cihat gibi, ilim gibi, öyle değil mi? Davet gibi, Allah yolunda koşturmak gibi mesela. Bunlar hep her insanın yapacağı şeyler değil. Her insanın yapacağı şeyler olmadığı için infak gibi mesela. Herkes malını veremez Allah yolunda, örneğin. Bu tür ameller insanı diğer insanlardan üste doğru çıkarır. Öyle mi? Bu tür ameller insanı diğer insanlardan üste doğru çıkarır. E bunun da tabi doğal olarak en büyük afeti nedir? Kibirdir, onu yapamayanları, onu göremeyenler yerine getiremeyenleri küçük görmektir. Buraya kadar anlaşılmayan veya buraya kadar sormak istediğimiz, söylemek istediğimiz bir şey. buyur salih ortamlı olacak. Şimdi mesela diyelim ki biz e, insanlarla karışmak, mesela kesretül muhalata dediğimiz veya işte fudulul muhalata yani insanlarla çokça karışmanın fazlasının zararı nedir? Salih olmayan ortamlarla alakalıdır. Şimdi sen peygamberle beraber otursan e, aylarca, günlerce ne zararı olacak sana yani? Öyle mi? Sahabe topluluğunda bulunsan yıllarca sana ne zararı olacak? mesela zaten bunlar yani alimlerin mesela ahlak alimlerinin sonradan söylemiş olduğu bazı şeyler var sonradan söylemiş olduğu bazı şeyler var buna iyi dikkat edin yani yarın öbür gün okuduğunuzda zaten bazıları da anlamadığı için ahlak alimlerine çok çatmışlar yani selefilik adına ehl sünnet adına ahlak alimlerine çatmışlar mesela dünkü konumuzla alakalı bir tane itiraz yani hatırladığım böyle bir kendince yani o da kendince e, itirazda bulunmuş Şimdi bu alimler diyorlar ya işte konuşmamak. Mesela işte daha önceden hatırlatmıştım işte İbn-i Cevziye'nin bir sözü var. Hani diyor bir ortamda bulunduğun zaman baktınsa eğer ortam salih bir ortam değilse ortamda bedenen bulun ama o ortamda bulunma. Yani sen onlar içindeymiş gibi otur ama senin kalbin Allah'la iştigal etsin, senin kalbin dünyayla iştigal ve şey estağfurullah, ahiretle iştigal etsin, Allah'ın yanındaki nimetlere mesela e, özlem duysun, zikir yapsın falan vesaire. İşte İbnül Cevzi'den bir örnek vermiştim. Demiştim. İnsanlar evine geldiğinde kabul etmezmiş. Kabul etmek zorunda kaldığında da onlar gelmeden işte kalem, kitap gibi malzemeleri çıkarır. Yazı yazmak için hazırlığını yaparmış. Yani o konuşurken o malzemeleriyle ilgilenirmiş mesela. Ya kimisi gitmiş hiç insanlarla beraber bir arada oturmamış falan. Şimdi bazıları buna şöyle itirazda bulunmuşlar. Mesela cemaat namazı örneğin. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında cemaat namazı ve cemaat namazından sonraki sohbetler. Şimdi akıllı kendince e, bu alimlerin sünneti anlamamakla itham etmiş. Yani işte peygamberimiz namaza gelmeyenlere şöyle derdi. Dinde işte ruhbaniyet yoktur. Tamam doğrudur dinde ruhbaniyet yoktur zaten. Öyle bir e, hristiyanlıktan gelme bir şeydir bu ama. Mesela peygamberimizin bir hadisi var belki bilirsiniz. İşte peygamber aleyhissalatu vesselam İmam Müslüm rivayet ediyor. Sabah namazını kıldıktan sonra. Sahabesiyle beraber otururdu. Sahabesi cahiliye günlerini konuşur, gülerdi. Peygamber aleyhisselatü vesselam da tebessüm edip onlara iştirak ederdi. Yani hani onları dinlediğini göstermek için onlara tebessüm e, ederdi. Değil mi? Şimdi mesela işte bu rivayetle bu, bu anlattıklarımıza e, şey var. Yani işte mesela bir seleften bir tanesi, yani tabi biz örnekleri vermiyoruz aslında. Yani bazı örnekler var. Biraz tuhaf birtakım örnekler var. Mesela işte bir tanesi birine sormuş demiş, bu evi ne zaman yaptın? Sonra kabine arkasını dönmüş, dilini tutmuş demiş ki seni ilgilendirmeyen şeyi sorduğun için tam bir ay boyunca oruç tutacaksın. Yani sana ne ki bu adam bu evi niye yapmış, seni ne ilgilendirir? Sana bir faydası var mı bunu öğrenmenin demiş, yok o zaman seni cezalandıracağım demiş. İşte bir tanesi mesela diyelim Seleften bir tanesine bir soru sorulmuş o konu hakkında konuşma yapmış sonra eve gelmiş oturmuş ağlamış 20 sene insanların yanına gitmemiş namaz dışında Niye? Çünkü demiş ki sen insanlarla konuştuğun zaman Allah'ı unuttun, ahireti unuttun, gaflete düştün diye insanlarla şeyini kesmiş faz namazlar dışında konuşmamış yani namazda da insanlarla konuşmadan namaza oradan tekrardan geri yerine dönmüş Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam döneminde ki insanların bir defa başlarında çok ciddi bir terbiyeci var yani onları terbiye eden nefislerinin ayıplarını gören ve onlara en güzel şekilde bunu gösteren bir peygamber var. İki, canlı canlı olaylara inen Allah'ın sözü var. Yani sen bir hata işliyorsun, adam diyor ki bak Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu diyor peygamber. Yani senin yapmış olduğun o hatayı Allah almış, onun üzerine yedi kat semanın üzerinden sana vahiy indirmiş. Üçüncüsü, bu afetlerin hepsi zararlı değildir. Değil mi? Geçen dersimizde de söyledik. Yani ya bizzat insanı helaka götürür veya helaka götürenlere vesile olan şeylerdir. Şimdi mesela diyelim bir ortamda çok salih bir ortam olduğunu düşünün. Sürekli ibadetle, sürekli zikirle, sürekli faydalı işlerle iştigal eden bir ortam düşünün. Bazen boş konuşmaları onlara zarar vermez. Çünkü o boş konuşmanın oluşturduğu boşluğu zaten gideriyorlar. Yani o boş konuşmanın onlara verebileceği bir şey yoktur. Bir zararı yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde de böyleydi. İnsanların yaptığı bir takım eğlenceler, insanların yaptıkları bir takım uygulamaların insanlar üzerine bir zararı yoktu. Zaten konuşmanın Verdiği bir zarar olmaz insana. Konuşma insanı neye götürür? Gaflet yani asıl helak sebebi olan gaflete götürdüğünden, unutkanlığa götürdüğünden. İşte konuşma değildir ama konuşma gıybetin mazanlıdır. Konuşma suizanının mazanlıdır, konuşma tecessüsün mazanlıdır mesela. O zamanki insanlarda böyle bir problem yok ki. Yani ortamda böyle bir sorun yok. Onun için bu insanları yanlışa götüremeye vesile olabilecek olan şeylerin zararları da otomatikmen ortadan kalkıyordu. Öyle değil mi? Otomatikmen ortadan kalkmış oluyordu. Ama sonradan gelen alimler bakmışlar, öyle değil. Yani zaten sonradan gelen alimler insanlara bakmışlar, eksi 20'den 30'dan başlıyor bu insanlar. Yani sahabeye biz baktığımız zaman, artı 30 dakikta iken bu insanlar, normal insanlar, eksi 30 dakikta olan insanlar. Bir de o eksilerle beraber, yani zaten nefsin ayıpları, haramlar, günahlar, toplumun bozukluğu, nasihat edicilerin az olması, Bununla beraber bir de adam çok yerse, çok içerse, çok konuşursa, çok yatarsa falan insanlar kökten helak olur e, demişler. Bu tedbirleri de bunun için zikretmişler, tamam? Yoksa bazen baktığımızda sünnette var olan bir takım uygulamalarla ahlak alimlerinin zikretmiş olduğu bir takım uygulamalar e, zıtmış gibi görünebilir. Aslında değildir. Tamamen ortamla alakalı bir durumdur. Mesela şimdi örnek veriyorum düşün, sen sabah kalktın, namazını kıldın, sabah zikirlerini yaptın. Ondan sonra oturdun, Kur'an-ı Kerim okudun, ezber yaptın. Mesela ta öğleye kadar. Yani şu ana kadar hep böyle güzellerle güzel şeylerle iştigal ettin. Öyle vakti sofra kuruldu, arkadaşınla başladın boş konuşmaya. Yani faydasız bir konuşma. İşte ben çalışıyorken önceden şöyle bir şey olmuştu. Patron bana böyle demişti falan. Bu konuşmanın sana verebileceği bir zarar yok. Hatta bilakis bu konuşma belki senin kalbini dinlendirecek olan. Yani sana bir dinlenme mesabesinde olup bir sonraki ibadetine daha canlı, daha anlamlı bir şekilde dönmeni sağlayacaktır. Öyle değil mi? Çünkü bir ölçüsü var. Ama düşün, saat 12'ye kadar yatmışsın zaten. 12'de kalkmışsın odandan mutfağa gelene kadar 5 tane adamın kalbini kırmışsın. O gün içinde hayır adına hiçbir şey yapmamışsın. Mesela oturdun bir de sofrada boş konuşuyorsun. Zaten helak olmuşsun, iyice helak olacaksın. Öyle mi? Yani sonradan gelen ahlak alimlerinin çözüm olarak zikrettikleri şeyler ikinci örnekte olan insanların durumu gibi. Yani mesela sabah namazından sonra adam oturmuş cahiliyeden konuşmuş. İyi de adam gece namazını kılmış. Sahura kalkmış, oruç tutmuş. Gelmiş namazını kılmış. Peygamberle beraber zikrini yapmış. Ondan sonra oturmuş eski günlerden söz ediyor. Şeylerle beraber. Arkadaşlar bunun ne zararı olacak ki ona? Anlaşılıyor değil mi? E, ne demek istediğim. Ama öbür türlü yani onun için ahlak halimlerinin bazı söylediğini anlarken ortam. Hani çünkü özellikle nefsin ayıpları e, böyle okunarak anlaşılabilecek bir mesele değil yani. Hani kitap okuyayım, nefsin ayıplarını göreyim. Hayır. Okuyacaksın teorisini öğreneceksin ve tefekkür edeceksin. Yani sürekli kendini, başkasını değil kendini gözünün önüne koyacaksın ve kendin üzerinde. Te daha önce de demiştim. Mesela bazı alimlerin özellikle sözleri çok etkili. Yani ahlak alanında yazdıkları çok aşırı etki ediyor insanın üzerine. Sebebi çünkü adam kendini anlatıyor. Yani sana seni anlatmıyor, sana kendini anlatıyor. Kendi nefsinin ayıplarını anlattığı için gerçekçi. Sen kendini de buluyorsun o ayıpların içerisinde. Kimisi de var çok kitap yazmış ahlakla alakalı. Yazmış da yazmış, yazmış da yazmış, yazmış da yazmış mesela ama kendini anlatmıyor. Sana seni anlatıyor. Sana seni anlattığı için de senin üzerinde hiçbir tesir şey yapmıyor. Ee, hiçbir tesir bırakmıyor, kendini bulamıyorsun o şeyin içerisinde, o ayıpların, o afetlerin içerisinde kendini bulamıyorsun. Onun için düşünmüşler, bakmışlar, Bir birtakım afetler ve afetlere götürücü sebepler, bakmışlar uykudur, çok konuşmadır, çok insanlarla beraber oturmadır. Ama bunlar hepsi kayıtlı. Şimdi mesela diyelim ki bir mücahit düşünün, ee, oturdu, geldi, cepheye gidecek, çokça yemek yedi falan, çok yemek yekmedi, çok yemek kalbi öldürür mü diyeceksin. Dipçikle kafana vursa hakındır yani. Adam çok yemek yiyor ama biraz sonra gidecek. O yemekle oluşacak olan zararı da onun bin kat faydasını da elde edecek. Allah katındaki en üstü, üstün mertebeye gelecek mesela. Adam gidecek üç gün cephede kalacak. Akşam yatsı namazını kıldı yattı da sabah namazına kadar. Kardeşim sen ne yapıyorsun bilmiyor musun? İşte e, çok uyumak şeydir. E, kalbi öldürür falan. Adam seni orada kafana dipçikle vursa hakındır yani. Öyle mi? Çok uyumak o adam için. Adam çok uyuyacak ama o uykuyla elde ettiği istirahat Allah'ın izniyle bir yarım saat sonra, bir saat sonra ecir üzerine ecre dönüşecek. Bu bizler için geçerlidir. Yani normal insanlar için geçerli olan şeylerdir. Çok uyuma sen. Oku. Çok uyuma, ezber yap. Çok uyuma, namaz kıl. Çok uyuma, zikir yap. Mesela çünkü çok uyku seni gaflete götürüyor. Anlaşıldı. Anlaşıldı mı abi? İnşallah. İnşallah. Başka sorusu olan var mı konuyla alakalı? Soru sormak isteyen? Bu ahiruda. geç şeyi bitirmedik değil mi biz? Konuyu bitirmedik. geç konuyu bitir bitirmekle alakalı son bir paragrafımız kaldı. Onu da şöyle söyleyeyim. Bunun ilacını söylemiş. Bunun ilacı nedir demiş? Ahireti hatırlatmak ee, ve senin kendisiyle büyüklendiğin şeyin Allah'ın senin üzerindeki bir nimeti olduğunu bilmektir, demiş. Ama genelde Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yaptığı nedir dedik? Bu da bir çözümdür elbette. İnsana kendi aslını ve insana çaresizliğini hatırlatmak. Yani insanın ne kadar çaresiz, ne kadar başlangıcı ve evrelerinin problemli olduğunu hatırlatmaktır. İkincisi ise ne ile büyükleniyorsan büyüklen, unutma ki bunu Allah sana vermiştir. Ve sana verdiği gibi dilerse senden almaya da muhtedirdir. Yani bunu sana vermiştir ama, Mesela diyelim sen ilminle mi övünüyorsun? Allah bunu sana verdi, sana bir hafıza kaybı verse, abi bütün ilim gitti. Öyle mi? Kafana bir duvara çarpsan, bütün bildiklerin gitse, al sana bütün ilim gitti mesela. Bu kadar basit. Yani ver, verişi de Allah Azze ve Celle için kolay, alışı da Allah Azze ve Celle için kolaydır. Her konuda mal. Yani Karun'u düşün, e, hazinelerin anahtarlarını develere taşıttırırken, toprak çekildi, toprak tekrar üzerine kapandı. Bu kadar basit. Bir on dakikalık, ee, bir dakikalık bir mesele yani. Hemen adam bütün malıyla beraber helak olmuş oldu gitti. İkinci mesele ise dedi ki kibir cemaat halinde ve işbirliği halinde çalışmayı bozar. Çünkü büyüklük taslayan kişi işbirliği yapmaya ve cemaat halinde çalışmaya elverişli olması çok nadirdir. Çünkü işbirliği halinde çalışmak kaynaşma, yardımlaşma ve tevazuya dayanır. Kibirli insan ise bu ahlaktan fersak fersak uzaktır. Yani kibir... Demek ki cemaat çalışmasının önündeki engellerden bir tanesiymiş. Öyle mi? Niye? Çünkü cemaat çalışması demek hizmet, tercih, tevazu, nefsin bütün çıkarlarını ayaklar altına alıp cemaatin ve topluluğun çıkarlarını ön plana çıkarmak, menfaatlerini ön plana çıkarmaktır. Kibirli insan için de bunun olması ne değildir? Kibirli insan için de bunun olması mümkün değildir. Ondan dolayı cemaat çalışmasının önünde en büyük engeldir. Ya da cemaat demek nasihat birbirini düzeltmek, hakka doğru beraber omuz omuza yürümektir. Yani birinin ayağı sürttüğünde diğerlerinin onun kolundan tutup kaldırması demektir. E madem kibir demiş olduğumuz şey kişinin hakka karşı büyüklenmesi, nasihate karşı büyüklenmesidir. O zaman cemaat çalışması ne değildir? Mümkün değildir. Cemaat nedir? Emir komuta demektir. Öyle değil mi? Cemaat demek nedir? Cemaat demek itaat demektir. Cemaat demek emir demektir. İşitmek ve itaat etmek demektir. Kibirli insanın Kimseyi dinlemesi veya da kimseye itaat etmesi mümkün olan bir şey değildir. Yani neresinden bakarsanız bakın cemaat çalışmasının ana vasıflarını ortaya koyun, kibir bunların her bir tanesine nedir? Her bir tanesine münafidir ve mümkün değildir. Wa'ahu da'uana ilhamdulillahi Rabbi'l alemin.